Bismillahirrahmanirrahim. Meydan Medya sunar. İlim kapısında benim yılları Dinlediğim hak diyen alim kulları Sordum cennete giden bütün yolları yakın yok dedi ta de cihattan gayrir yakın yok dedi cihattan gördüm <gülüyor> ki elhamdülillahi'l-kaviyyil metin ve's-salatu ala man bu'it bis-seifi rahmeten lil-alamin amma ba'd merhamet ve acıma merhamet kalpte yumuşaklık ve nefiste şefkatli olmaktır. Ona karşı haddini aşana karşı onu hayra yönlendirmektir. Acımak da bunun bir cüzüdür. Ona karşı şefkatli olanın başına kötü bir şeyin gelmesini istememektir. Kur'an'da merhamet. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Sonra inanıp birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve merhamet tavsiye edenlerden olanlar. Beled 17 Sünnette merhamet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki merhamet edene Errahman da merhamet eder. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki semadaki de size merhamet etsin. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki küçüklere merhamet etmeyen ve büyüklerine saygı göstermeyen bizden değildir. Ayşe radıyallahu anha dedi ki bir gün fakir bir kadın yanıma geldi. İki kız çocuğu vardı. Ben kadına üç tane hurma verdim. Hurmanın birini bir kızına, birini de bir kızına verdi. Üçüncü hurmayı kendisi yemek için ağzına götürdüğü sırada iki çocuk o hurmayı da istediler. Kadın o hurmayı da ikiye bölerek çocuklarına verdi. Bu benim garibime gitti ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlattım. O da Allahü Teala kadını yapmış olduğu bu fiilden dolayı cehennemden azat etti ve cenneti ona vacip etti buyurdu. Övülen merhametin misalleri. Müslümanların arasındaki merhamet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Müminlerin birbirine karşı sevgisi, merhameti ve iyi muamelesinin misali aynı tek vücut gibidir. Şayet vücutta bir uzva zarar gelse bütün vücut etkilenir ve buna ateşle, uykusuzlukla karşılık verir. Müttefekun aleyh Evlatlara ve zürriyete olan merhamet Ayşe radıyallahu anha dedi ki bir bedevi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip dedi ki: Çocuklarınızı öper misiniz? Biz onları öpmeyiz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: Allah senin kalbinden merhameti aldıysa, ben sana ne yapabilirim? Bukhari rivayet etti. Genel halka olan merhamet. Allahu teala dedi ki: Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Bu ise kafirlerin hidayet bulup. İslam'a girerek ateşten kurtulmaları için gösterilen hırstır. Yanlış merhametin ve acımanın misalleri. Savaşta kafirlere karşı acıma. Allahü Teala dedi ki, Muhammed Allah'ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar da kafirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Fetih 29 Ve dedi ki, eğer savaşta onları ele geçirirsen, onları geride kalanlara bir ibret olacak biçimde cezalandır. Enfal 57 Üzerine Allah'ın haddi uygulanana acıma. Allahü Teala dedi ki, zina eden kadın ve erkeğin her birine yüzer sopa vurunuz. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onun dini konusunda onlara acımayınız. Onların ceza görmesine müminlerden bir grup da şahit olsun. Nur 2. Terbiye ederken hayrı defeden acıma. İbn Teimyarahi Mahulla dedi ki, bazı cahil kadınlar ve erkekler evlatlarını ve çocuklarını terbiye ettiği zaman Onlara acıma ve şefkat duyduklarından dolayı onların kötü yaptıkları şeylerde edeplendirip cezalandırmıyorlar. Bu ise çocukların fesada uğramalarının, düşmanlanmalarının ve helak olmalarının sebebidir. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Bu infografik İslam Devleti'nin resmi gazetesine ve gazetesinin 141. sayısından alınmıştır. İlim kapısında verin yılları Dinlediğim hak diyen Sordum cennete giden bütün yolları Yakın yok dediğinde cihattan gayrı Yakın yok dedi der cihattan gayriydi